İlteri'deki bir ortaokulda başlatılan pilot uygulamada, ders süreleri 8 dakikaya indirildi. Okul yöneticileri, beynin bilgileri kalıcı hafızaya kaydedebilmesi için kısa süreli ve aralıklarla eğitim verilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin 40-50 dakika boyunca sınıfta kalmaması için kısa ve sık dersler planladık, dedi. Okulda günde 30 ders yapılıyor. İngiliz bilim insanları, hafızayı güçlendirmenin yolu gözlerden geçiyor, diyor. Manchester Metropolitan Üniversitesi'ne göre, günde yarım dakika gözleri sağa sola hareket ettirmek, beynin iki tarafını iletişime geçiriyor. Hafızayı yüzde on güçlendiriyor. Doktor Andrew Parker, sınavda önemli bir bilgiyi birkaç dakika içinde bulamazsanız bu hareketi deneyebilirsiniz, dedi. ABD'nin Georgia eyaletinde bir lise öğrencilerine ders çalıştırabilmek için ilginç bir yöntem uyguluyor. Okul sonrası eğitim programına katılan öğrencilerine saatte 8 dolar ödeyecek. Okul yönetimi, Öğren ve Kazan adlı okul sonrası eğitim programında seviyelerini yükseltmeyi başaran öğrencilere ikramiye de verecek. 15 hafta sürecek pilot programın amacı, Öğrencilere para ödenirse sınıftaki dikkatlerinde, başarı seviyelerinde ve sınav sonuçlarında iyileşme olacak mı? Bunu görmek. Okul müdürü, öğrencilerimizin performansını arttırmak için her yolu denememize rağmen sonuç alamadık. Bu yöntemden umutluyuz, dedi. Google faydalı mı? Bilim insanları şüpheli. İngiliz Brighton Üniversitesi'nde Tara Brabzon, ''Bilgiye Google arama motoruyla ulaşmak, tıpkı ayaküstü yemeklerle atıştırmak ya da beyaz ekmek yemek gibi'' diyor. Medya uzmanı Brabzon'a göre yeni nesil öğrenciler bilgiyi kaynağını bilmeden ve üzerinde düşünmeden kullanıyorlar. Bu da onların beyinsel faaliyetlerini ve düşünme kapasitelerini köreltiyor. Brabzon, kendi öğrencilerine okuldaki ilk yıllarında Google ve Wikipedia'yı kullanmaktansa kitaplara, Basılı makalelere ulaşmalarını öneriyor. Uzman, öğrenciler bilgi çağında yaşıyorlar ancak doğru bilgiden yoksunlar diye konuştu. Almanya'nın Rhineland-Faz eyaletindeki Numark şehrinde bir ilkokulun spor öğretmenine göre öğrenciler ayakta daha iyi öğreniyorlar. Öğretmenin araştırması sonucunda okulda ayakta eğitime geçildi. Okul yönetimi öğrencilerin boylarına göre özel masalar yaptırdı. Öğrenciler masanın altına monte süngerli bir platformda duruyorlar. Sınıfta öğretmen de ayakta duruyor. Şu an sadece deneme aşamasında olmasına rağmen proje iyi sonuçlar veriyor. Yakında bütün eyalette uygulanacak. 10 bin mal olan sınıfın masrafları devlet tarafından karşılandı. Sınıfta yorulan öğrenciler için sandalyede bulunuyor.